her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adın cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.